Dünyada yaptığımız ettiğimiz her şeyin ihlasla olduğunda faydasını görüyoruz ve bizim hanemize yazılıyor. Allah korusun ya bunlar bizim faydamıza yazılmıyorsa ya yapıp ettiğimiz nefsemize hoş gelen bazen diğer insanlardan kendimizi daha üstün gördüğümüz onca şeyin bırakın faydasını zararını müşahede etmek acaba nasıl bir iflas olur? Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allahu Teala ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenab-ı Hak Peki bunlara karşı ne yaptın buyurur. O kimse şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim der. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun. Sen ne kahraman adam desinler diye savaştın. O da denildi buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa İlim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah Teala ona da verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve itiraf eder. Ona da, peki bu nimetlere karşılık ne yaptın diye sorar. O kişi, ilim öğrendim, öğrettim ve... Senin rızan için Kur'an okudum der. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği kişi getirilir. Allah Teala, verdiği nimetleri ona da hatırlatır. O da verilen nimetleri hatırlar ve itiraf eder. Cenab-ı Hak yine, ''Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın?'' buyurunca, o kişi, verilmesini sevdiğin razı olduğun hiçbir yerden esirgemedim sadece senin rızanı kazanmak için verdim der Hak Teala yalan söylüyorsun halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın bu da senin için zaten söylendi buyurur emrolunur bu adam da yüzüstü cehenneme atılır. Kardeşlerim, ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mıyız? Dünyada yaptığımız, ettiğimiz her şeyin anahtarı ihlas. Az önce paylaştığımız hadisi şerif, Müslim'de geçiyordu. Bir Müslümanın, yaptığı amellerde sadece Allah Celle Celaluhu'nu bilmesi, kendisini kastederek dua etmesi ve bu ibadetlerde sevabını kendisinden beklemesidir. Yani nefsani ihtiyaçlarının, isteklerin, başkalarının görmesinin, aferin demesinin değil, Allahu Teala için bunları yapmasıdır deniyor. Ne kadar acı bir şey ki, Patinaj çeken bir araç düşünün. Tekerlek dönüyor durduğu yerde bir çamura veya kar yağmış diyelim buzun üzerinde döner döner durur tekerlek. Bir santim ileriye gitmez. İşte o tekerleğin patinaj yapması gibi Allah muhafaza yaptığımız ameller namaz, zekat, cihat örneklerde verildiği gibi yerleştirilebilir. Diyor ki ihlassız yapılan bir amel sadece yorgunluktan ibarettir. Namaz kıldığın zaman eforun, oruç tuttun, açlığın, zekat verdin, malından azalma. Ama eğer rızayı ilahi için yapılmadıysa maalesef kuru bir yorgunluktan, zaman israfından ibaret deniyor. Allah'ın rızasından Gayri yani ondan başka ne kadar senin yapıp ettiğinde gözü olan varsa, nefsinin istedikleri varsa hepsinden kurtulabilmektir ihlas. O zaman bundan sonra hayır yapacağımız zaman, bundan sonra Allah adına bir şeyler bir faaliyetler içerisinde olduğumuz zaman niyetimizi tartmak durumundayız. Ben bugün ihlas sahibi oldum diyebiliyorsanız bunun bir garantisi de yoktur. Bunu muhafaza etmek daha zordur. Bir tabir vardır. Zirvede durmak çok zordur. Zirve tehlikelerle doludur. O yüzden ihlası muhafaza edebilmekte bir o kadar güçtür. Zünnun-ı Mısrî Hazretleri Nun yazarmış böyle kağıtlara Allahu Teala'nın izniyle çok önemli, çok güzel şeylere vesile olurmuş. Sadece nun yazıyor. Zünnunu Misri Hazretleri diyor ki bütün insanlar ölüdür. Allah Allah. Peki kimler ölü değil? Alimler sadece bundan müstesnadır. Devam ediyor. Bütün alimler uykudadır. Kim uykuda değildir? İlmiyle amel eden alimler bunun dışındadır. Devam ediyor. İlmiyle amel edenlerin de aldanma ihtimali vardır. Peki kim? Aldanmayanlar arasında ancak ihlaslılar bundan müstesnadır. Ve bitiriyor. İhlaslılar da dünyada, hayatlarında her an büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Ekseriyetle bu imanla ölebileceğimiz garantimiz var. Bizden daha günahkar, bizden daha tembel, daha hataya meyilli olan insanları onların yaptıklarını görünce kendimizi dev aynasında görüyor ve imanla ölmemiz zaten çantada keklikmiş gibi, garantiymiş gibi algılıyoruz. Şeytanın da zaten istediği bu. O yüzden ihlasın ne kadar önemli olduğunu Anlayalım, ihlas olmadığı zaman yapılan tüm amellerin ne derece tehlikeli olduğunu bilelim ve ihlasın bir garanti olmadığını, her an ihlası kaybedebilme ihtimali olduğunu bilelim, bu bizim için büyük dersler almaya vesile olacaktır. Hicr suresinde bakın ne buyuruluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Dedi ki, Ey Rabbim anolsun ki beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. Sadakallahu lazim. Esselam. Kardeşlerim, Hayatının sonuna kadar ki bizden çok daha uzun ömürlü kıyametin kopma anına kadar değil mi? Yaşayacak kendisi milyonlarca milyarlarca insanı cini kandırmış bir vaziyette profesyonel olan o düşman ihlaslı Müslümanlara bir şey yapamayacağını zaten itiraf ediyor. İşte o yüzden ihlas bu kadar önemli. İşimiz gücümüz bu olmalı. Bunu nasıl anlarız? Hayatımızın baş köşesine nasıl yerleştiririz? Mevlana, Allah rahmet buyursun, o da eserinde der ki, Ey gafil! Keşke secde ettiğin zaman yüzünü samimiyetle Allah'a çevirseydin de yüceler yücesi olan Rabbim, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir demenin manasını şöyle bir layıkıyla bilebilseydin, yani sırf şekil secdesi değil de, bir kez olsun gönül secdesi yapabilseydin. Her birimizde bundan bir miktar var değil mi? Bazen kendimizi ibadet ettiğimizde, bu namaz olur, sadaka olur, insanlara tebessüm etmek olur, bir işlerini görmek olur. Yaptığımız bir şeylerde mesela, amellerde ve ibadetlerde, kendimizi çok iyi hissederiz. Allahu Teala'ya karşı çok yakın hissettiğimiz olur. Hele hele bir iyilik yaptığımızda birine müthiş bir duygudur bu. Ama bazen de öyle ibadetler yaparız ki, namazdan çıktık, selam verdik diyelim Allah Allah'a. Namazı kıldım ama hiç öyle bir ferahlama, görevini yapmış bir insanın mutluluğu yok. Ben nasıl namaz kıldım? Ben bu hayrı nasıl yaptım? Hiç vicdanımda bir rahatlama yok. Bir aferin almadım kendimden. İşte diyor ki, İhlassız ibadetlerin olabilir. Çünkü Allahu Teala kendisine ortak istemiyor. Senin dünyada beklediğin birçok aferinler. İyi ki yapmış. Ne kadar yiğit insanmış. Ne kadar yardımsever insanmış. Ne kadar cömertmiş ne kadar ibadet ehli bir insanmış demen fani ortakları Allah'a sunmaktır ibadetti ve Allah korusun Allahu Teala bunları reddeder. Dünyada iflas, dünyada dükkanı kapatmak, dünyada beklentiye kavuşmak bir yana daha ağır sürprizlerle karşılaşmak nasıl insanı hayal kırıklığına uğratıyor. Ama bir şekilde bugün dünyada İflas eden insan belki nasip oluyor, kısmet daha büyük bir paraya konabiliyor bir miras veya çok bereketli bir işe giriyor mesela kendi bile anlayamıyor bir anda elinde avucunda bir sürü para dünya bir şekilde değişebiliyor ama Allah korusun ahirette iflas eden bir insan olursak eğer maazallah bunun kurtarılacak bir tarafı yok Allahu Teala kasas suresinde şimdi buyuracak. Ardından sizlerle beraber kardeşiniz anlatmaya çalışacak. İlk önce El-Kasas suresi 23. ayeti bir dinleyelim. Mealen Bismillahirrahmanirrahim Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını suluyan birçok insan buldu. Onların gerisinde de iki kadın gördü. Hayvanları sudan men ediyorlardı. Onlara, ''Sizin bu haliniz nedir?'' dedi. Şöyle cevap verdiler, ''Çobanlar sulayıp çekilmeden, biz onların içine girip hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız çok yaşlıdır.'' Sadakallahülazim. Şimdi, bu mevzunun içine girmeye çalışalım. O kızlar kimdi? Şu ayb aleyhisselamın kızları. Safura, Süfeyra. Musa aleyhisselam açtı. Bir rivayete göre yedi gün, sekiz gün açtı. Kuyudan suyu çekti. Onların hayvanlarını suladı. Şuayb aleyhisselamın kızları da teşekkür ettiler. Oradan ayrıldılar. Daha sonra Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselamın bu davranışını kızlarından öğrendi. Evine davet etti. Yemek ikram etti. Günlerdir bakın, bir rivayette 7 veya 8 gün derler aç kalmış sadece su ile idare ediyor tereddüt içerisinde. Yani yiyeyim mi yemeyeyim mi Musa Aleyhisselam Şu ayb aleyhisselam sebebini sordu. Neden yemiyorsun diye? Musa Aleyhisselam da bakın ne cevabını verdi? Biz dedi. Öyle bir aileyiz ki bütün dünyayı verseler bir ahiret ameliyle değişmeyiz. Ben size bu yemek için değil, Allah rızası için yardım etmiştim. Yani kızlarına yardımcı oldu ya, eğer Musa aleyhisselam onlara yardımcı olmasaydı, orada çobanlar hayvanlarını otlatıyorlar, suluyorlar. Onların gitmesi için uzun bir süre bekleyecekti. Kendisi aç ve susuz olmasına rağmen, oradaki Şuayb aleyhisselam'ın kızlarının işini gördü. Ha, ben bunun için yapmadım. Bana teşekkür etmeniz için yapmadım demeye getirdi Musa aleyhisselam. Peki Şuayb aleyhisselam ne yaptı? Bundan çok mutlu oldu ve buyurdu ki bizim bu ikramımız senin yaptığın yardım için değil. Bizim misafirimiz olduğun içindir. Haydi buyur dedi ve bunun üzerine yemeği kabul etti. Zaten yorgundu açtı Musa aleyhisselam. Buradan şunu anlıyoruz. Allah rızası için yapılan her hayrın karşılığı eğer alınmak isteniyorsa dünyada ve ahirette mutlaka dünya beklentisini aradan çıkarmamız gerekiyor. Yani küçük de olsa araya giren bir dünya, bir riya öyle denmesi, böyle anlaşılması bunu tehlikeye sokabiliyor. Tebük seferinde yaşanan bir örnek sefere iştirak edebilmesi için Vasile bin Eska radıyallahu an hiçbir şey bulamıyor ne diyor bineğim var ne param var hiçbir şeyim yoktu ama diyor Tebük seferine de gitmek istiyordum bundan da mahrum kalmak istemedim Medine'de diyor şöyle bağırdım ganimet hissemi vermem karşılığında kim beni bineğine bindirir bir iki kez bunu söyledim diyor yani oradan dönülecek ya bir ganimet verilecek Allah'ın izniyle bana düşen hisseyi vereceğim bunun karşılığında beni kim götürür yani bineğine bindirir bugünkü araba gibi düşünün ensardan diyor yaşlı bir zat sırayla dedi binebiliriz bana bir teklifte bulundu tamam dedim ben de öyleyse Allah'ın bereketi üzere yürü dedi böylece bu hayırlı arkadaşla yola çıktım Allahu Teala ganimet de nasip etti hamdolsun hisseme bir miktar deve isabet etti ben bunları sürüye sürüye o yaşlı ensariye getirdim o develerini al götür dedi şaşırmıştım dedim ki başta seninle bir anlaşma yaptık bunlar senin ensari ey kardeşim dedi ganimetini al ben senin bu maddi payını istememiştim yani ben sevabına, manevi kazancına ortak olmayı düşündüm, karşılığını verdi. Böyle insanlardı. İmkanlarını, neyse artık imkanı Allah rızasını kazanmak için cömertçe harcayabilen kadın ve erkeklerden oluşuyordu. Ya Ayşe radiyallahu anha annemiz, Bir yoksula yardım ettiği zaman, yoksulun hayır duasına karşılık Aynı duayı yapardı o da. Kendisine siz hem mal veriyorsunuz hem de dua ediyorsunuz bu nasıl olur diye sorulduğunda dedi ki onun yaptığı duanın benim sadakamın karşılığı olmasından korkuyorum. Allah Allah. Bana yaptığı duanın aynısını ona yapıyorum ki sadakam temiz olsun, halis olsun. Yani ben böylece yaptığım bu infakımı, verdiğim bu sadakanın mükafatını sadece Allah Teala'dan bekleyeyim dedi. Ya, makamı derecesi Ali olsun annemizin radiyallahu anha. Görüyor musunuz? Mübarek insanlardı onlar. İhlaslarını muhafaza edebilmek için öyle titiz davrandılar ki, kılı kırk yarmak derler. Aynen öyle. Bir gazaya çıkılmış, Hazreti Ali Efendimiz, Radiyallahu an bir düşman neferini altına almış, tam onu öldürmek üzere. Bu esnada altındaki adam iğrenç bir şekilde Hazreti Ali Efendimizin nurulu, güzel yüzüne tükürme cesareti gösterdi. Allah'ın arslanı olan Hazreti Ali Radiyallahu an savaş meydanında nasıldı? Düşünün, hayal edin öyle bir zat. Ve şimdi savaş meydanında alt ettiği o kâfirin kafasını bir hamlede uçuru verme imkanı var. Fakat ne yaptı? Sırf Allah için olan gazâ niyetine o andaki nefsinin müdahalesinden endişe etti, kalktı. Elindeki peygamber armağanı olan Zülfikar isimli kılıcını yavaşça yere indirdi, düşmanı öldürmekten vazgeçti. O adam da şaşkın Belki ilk defa dinleyen siz de şaşkın, etraftakiler de şaşkındı. İslam ve gönül kahramanı olan Hazreti Ali radıyallahu anın bu davranışına akıl erdiremeyen o düşman merak etti ve sordu. Ne olur dedi ya, bana bir anlatsana ya Ali, sen beni tam öldürecekken niye durdun? Beni öldürmekten niçin vazgeçtin? Bir şimşek gibi çakmaktayken bir anda fırtınasız... Öyle sakin bir hava gibi durulu verdin. ne oldu sana? Dedi ki ben peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem bana armağan ettiği şu zülfikar yani kılıcımı ancak Allah yolunda kullanırım. Allah düşmanlarını Allah rızası için vururum. Buna da asla nefsimi karıştırmam. Senin yüzüme tükürmekle beni kızdırmak ve hakaret etmek istediğini biliyorum. Ben o an sinirlensem seni nefseme tabi olmak gibi bir mümine asla yakışmayan adi bir sebeple öldürmüş olacaktım ama ben gururumu tatmin etmek için nefseme ağır geldiği için değil Allah için gaza ederim. Ya peki ne oldu sonuca bakın. Karşıdaki kişi hayat buldu. Hazreti Ali'nin imanı Nefsine karşı bu dirayeti ve sözü, ihlası az önce belki çoktan ölecek olan kişinin imanla şereflenmesine vesile oldu. İlk önce kafası karıştı ardından da o adam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu nasıl bir din dedi. İşte bugün biz insanları eleştirip dururken ah biraz düşünebilsek ben ben Acaba nasıl anlatıyorum İslam'ı? Sadece anlatmak değil, anlattıklarımı yaşayabiliyor muyum? Tatbik edebiliyor muyum? Eleştirip durduğum insanlar, akrabalarım, komşum, arkadaşım, bu kişiler nezdinde ne kadar sözüne güvenilir, ne kadar emanete sahip çıkan, ne kadar vefakar, ne kadar kibar, nasıl bir insanım? Öyle insanlardı. İhlası hayatımızın artık baş köşesine koymaya hangi iyiliği, hangi ameli, hangi ibadeti yapıyorsak ihlaslı mı yoksa ne şekilde yaptığıma dikkat edeyim diyenlerden olalım inşallah. Ahirette iflas edenlerden, kıldığı namazlar kabul edilmeyenlerden, hatta azap sebebi olanlardan, tuttuğu oruçlar kendisini cehenneme götürenlerden ve okuduğu ilimler kendini cehennem odun yapanlardan eylemesin Mevlamız. Rabbimiz bizleri ateşin azabından, insi ve cinni şeytanların şerrinden ve bunların en önemli ortağı olan nefislerimizden gelecek şerlerden bizleri muhafaza buyursun. İhlas sahibi insanlardan eylesin. Yavrularımızı, neslimizi, kardeşlerimizi ihlas sahibi insanlardan eylesin. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.